Allahümme al salavat ve rahmetike ve berakat ayk ala seyyidil mürselin ve imamil muttakin ve hatemin nebiyin Muhammedin abdayk ve rasul ayk imamil hayri ve kaidil hayri ve rasulil rahmeti, Allahümme başu makamen Mahmudun yâbituhu bihil evvelun evvel ahirün, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin kema sallait ala İbrahim'e ve ala âli İbrahim'e ineke hamidun mecid,